İyi akşamlar arkadaşlar. <gülüyor> bu akşam tarikatlar ve faaliyetleri konusuna devam edeceğiz. Geçen haftadan hatırlayacağınız gibi e, belli başlı tarikatları, faaliyet gösterdikleri coğrafyayı ve katıldıkları e, e, ve ihtida olaylarını anlatmaya çalışmıştık. E, ancak bu e, Tabii 10-15 civarında büyük tarikat olduğu için onların bir kısmını ancak anlatabildik. Bu haftada kalan kısmını inşallah e, anlatmaya çalışacağız. E, ekranda Metin gözükmüyor mu arkadaşlar? Evet var. Demek ki bir arkadaşımızda problem var. Onun e, tekrar kontrol etmesi gerekiyor. Evet şimdi e, demek ki e, kalan tarikatlar Nedir diye bakacak olursak Birincisi e, Yeseviye tarikatı <gülüyor> Yeseviye tarikatının Arkadaşlar e, Kurucusu e, Hoca Ahmet Yesevi Ahmet Yesevi'nin vefatı 1166 e, Ahmet Yesevi'nin vefatı 1166 Yani bu bize şunu gösteriyor, 12. yüzyılda yaşamış ve geçen büyük tarikatları Rifaiye, Kadiriye, Sühreverdiye gibi tarikatları düşündüğümüzde aynı dönemde kurulan bir tarikat olduğunu görüyoruz Yeseviye'nin de onlarla birlikte. Ancak bazı tarikatlar, Kadiriye, Rifaiye, Sadiye gibi tarikatlar Orta Doğu'da, Suriye ve Irak'ta kurulmuştu. Şimdi bu Yeseviye tarikatı artık farklı bir coğrafya. Orta Asya'da kurulan tarikatlardan. Daha başka tarikatlar da var Orta Asya'da kurulan. Anadolu'da kurulanlar var onlara geleceğiz. Afrika'da kurulanlar var. Evet zamanı gelince onları da ele alacağız. Şimdi demek ki Yeseviye tarikatı Ahmet Yesevi tarafından Orta Asya'da kurulmuş 12. yüzyılda. Bu tarikatın arkadaşlar Nakşibendiye ile bir ilgisi, iltibatı var. O da şu şekilde e, Ahmet Yesevi Nakşibendiye tarikatı şeyhlerinde Yusuf Hemedani'nin yanında yetişerek icazet alıyor. Yani ona şeyhlik icazetini e, belgesini efendim diplomasını e, bir Nakşi şeyhi Yusuf El Hemedani vermiş. Öyle olunca bir e, Ahmet Yesevi'nin kurduğu Yeseviye tarikatı da Nakşibendiye'nin ana silsilesine bağlı oradan ayrılan bir e, silsile ile oluşmuş demektir. E, o yüzden Nakşibendiye ile irtibatı vardır. E, tabii şunu da hatırlayalım. Nakşibendiye Tarikatının arkadaşlar e, esas kurucusu şimdi o, bu ilerleyen e, kısımda onun üzerine duracağım. Şahın Akşibent olmakla birlikte, geçen haftalarda söylemiştim, kurucusun Şahın Akşibent olmakla birlikte e, Abdülhalik Gücdüvani'nin de daha önce bir kurucu olarak e, kabul edildiğini söylemiştik. Yani ilk kurucusu Abdülhalik Gücdüvani'dir demiştik. İşte bu Gücdüvani ile Ahmet Yesevi arkadaştırlar, yani derviş arkadaşıdırlar ve her ikisi de Yusuf Hemedani'nin yanında yetişmiştir. Ee, Abdülhalik Gücdüvani ile Nakşibendiye silsisi devam ederken Ahmet Yesevi ile birlikte Yeseviye tarikatı oluşmuştur. Ahmet Yesevi, İrşad faaliyetlerini Orta Asya'da göçebe Türk kavimleri arasında yo e yoğunlaştırmış. İslamiyeti Türklere sevdiren ve ehli Sünnet akidesini onlar arasında yaygınlaştıran en önemli kimliktir e, Ahmet Yesevi. Resimde onun türbesini e, görüyorsunuz. E, sonuçta bu faaliyetleri sonucu arkadaşlar Yesevi tarikatı e, Taşkent, Siriderya yöresinde Seyhun'un ötesindeki bozkırlarda yaşayan göçebe Türkler arasında e, kuvvetli bir nüfuz elde ederek Sünni Türkler e, arasında yayılmayı başarmış. Öte yandan e, Tatarların, Sibirya halkının İslamlaşması yine Yesevi dervişleri sayesinde olmuş. Ahmed Yesevi'nin değişik bölgelere gönderdiği pek çok halifesiyle birlikte müritlerinin e, adedinin yüz e, bini geçtiği ifade ediliyor. Bu arkadaşlar o zamanki nüfus e, yoğunluğuna göre epeyce yüksek bir rakamdır. Ve bu kişilerin faaliyetleri ve gayretleriyle o bölgede ehl-i sünnet inancına dayalı İslamiyet yaygınlık kazanmış, Müslüman olmayanlar da ihtida ederek İslamiyet'i kabul etmişlerdir. Şimdi bu Yeseviye ile alakalı bir tarikat var, Bektaşiye tarikatı. Aslında Bektaşiye Anadolu'da kurulan bir tarikat. Yani Anadolu'da kurulan üç önemli tarikat, erken dönemde üç önemli tarikattan bir tanesidir Bektaşiye. Diğeri Mevlana Celalettin Rumi ile kurulan Mevleviye. Biri Ankara'da Hacı Bayramı Veli ile birlikte kurulan Bayramiye tarikatıdır. Bir de Bektaşiye. Şimdi Bektaşilik <gülüyor> yine 13. yüzyılda Hacı Bektaş Veli tarafından, yani bir sonraki yeseviyeden yesevinin kurulduğu çağdan bir sonraki çağda Hacı Bektaş Veli ile Anadolu'da bugünkü Nevşehir ilimizde kuruluyor Hacı Bektaş diye anılan mahallede, türbesinin olduğu mahallede o zamanki adıyla Sulca Karahüyük Efendim dergahını kuruyor ve irşat faaliyetine başlıyor Hacı Bektaş. İşte arkadaşlar Hacı Bektaşi Veli Ahmet Yesevi tarikatına mensup bir derviş olarak Anadolu'ya geliyor. Ve bu faaliyetleriyle birlikte Anadolu'da Bektaşilik tarikatı oluşuyor. O yüzden biz Bektaşiliği, Hacı Bektaşi Veli ve Bektaşiliği Yeseviye tarikatıyla irtibatlı bir tarikat olarak kabul ediyoruz. Yeseviye tarikatı da... E, Nakşibendiye'nin ana silsilesinden ayrılan yani orayla irtibatlı olan bir tarikat olduğu için Bektaşilik Nakşibendiye ile ilgili bir tarikat olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada Bektaşilik ile ilgili belki bir takım farklı yaklaşımlar söz konusu olabilir. Ee, yani Nakşibendiye ile Bektaşi'nin nasıl ilgisi olabilir? Nakşibendiye e, dini kurallara uymakta titizliğinle bilinen bir tarikat. E, Bektaşi'ye ise bugünkü gördüğümüz manzaraya bakılırsa ya veya bir dönemden sonra gördüğümüz manzaraya bakılırsa şeriat kurallarına dikkat etmeyen e, efendim Ehl i sünnet dışı bir oluşum olarak karşımıza çıkıyor. Bunu nasıl anlamak veya izah etmek lazım? Burada arkadaşlar ölçümüz şudur, Hacı Bektaş-ı Veli kendisi ehli sünnet çizgisinde faaliyet gösteren, inancıyla, ameliyle, ibadetleriyle ehli sünnet çizgisinde olan bir kimse. Nereden biliyoruz bunu? Eserleri var elimizde, yazdığı eserlerine baktığımızda, oradaki görüşlerine baktığımızda, evet bunun ehli sünnet üzere olan bir, veli olduğunu çok rahat bir şekilde anlıyoruz. E peki o zaman takipçileri niye, yani bu tarikat üzerine devam edenler niye e, bu yolu devam ettirmediler, takip etmediler e, sorusunu sorabiliriz. İşte bu noktada arkadaşlar şöyle bir mazara ile karşılaşıyoruz. Bektaşiye tarikatı Hacı Bektaşi veliyi takip eden e, ilk devirlerde yani 13. yüzyılın işte Hacı Bektaş Veli 1271 vefatı. Ee, yani 12. yüzyılın şey 13. yüzyılın ikinci yarısı. Ee, o dönemde e, Hacı Bektaş Nevşehir'de faaliyet gösterirken, Nevşehir ve çevresinde e, Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi hayatta e, efendim, o da Konya ve çevresinde faaliyet gösteriyor. Daha başka önemli Efendim tasavvuf büyükleri de yine bu dönemde e, faaliyet de Şimdi e, ilk Hacı Bektaş'tan sonra ilk dönemlerde arkadaşlar bu tarikatın çok teşkilatlı bir yapısı, delil toplu bir teşkilat yapısıyla karşılaşmıyoruz. E, Anadolu ve Rumeli şiirlerinde muhtelif tekkeler kuruluyor tarikat adına ve onlar e, münferit olarak bu faaliyeti e, efendim, tarikat faaliyetlerini e, sürdürüyorlar. Ancak e, daha sonra arkadaşlar e, bir teşkilatlanma söz konusu oluyor. Fakat e, bu te teşkilatlanma da farklı bir e, kimlikle ortaya çıkıyor. Çünkü tarikatta ikinci kurucu olarak anılan e, Balım Sultan ya da diğer bir adli Hızır Bali isimli şey 15. yüzyılın sonlarına doğru Rumeli'den İstanbul'a geliyor, oraya getiriliyor ve orada tek dergahını yani bu Nevşehir'de faaliyete başlıyor. Ancak Balım Sultan bu tarikata arkadaşlar, ehli sünnet dışı bir takım inançları sokuyor, Hurufilikten, Şii likten etkileniyor, Hristiyanlıktan etkilendiğini gösteren bir takım prensipler ortaya koyuyor. Ve böylece 16. yüzyılın başlarından itibaren yani 1500'lerden itibaren bektaşilikte bir değişme söz konusu oluyor. Ancak burada şunu belirtelim. tabii öyle bir kişinin bir takım prensipler koyması vaz etmesiyle herkesin bunu <gülüyor> Herkesin bunu yapması ve onun peşine gitmesi, peşinden gitmesi söz konusu olmuyor. Ee, ancak böyle bir anlayış tarikat içerisine girdikten sonra yine de e, etkilenenler ya da e, dini kuralları uygulama açısından efendim içkiye düşkün olanlar ve benzeri bir takım haramları yapanların e, o şemsiye altına girip onların e, himayesinde bu tür icraatları yerine getirmek istemelerinden e, böyle takipçiler de oluşabiliyor. 16. asırının bir kaynağı arkadaşlar, güvenilir bir tarih kaynağında Bektaşiler anlatılırken, bu Gelibullu Mustafa Ali Efendi vardır, önemli bir tarihçi ve bürokrat aynı zamanda Osmanlı'da, devlet adamı. <gülüyor> bu e, arkadaşlar, bu, e, Bektaşileri anlatırken bektaşilerin el sünnet dışı bir grup olduğunu söylüyor. Fakat bir sonraki asırda yani 17 asırda Evliya Çelebi e, bektaşilerden bahsederken özellikle Antalya elmalı'daki Bektaşi dergahını anlatırken diyor ki bu dergahta el sünnet üzere yaşayan 400 tane derviş var. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Demek ki Bektaş'ilikte bir takım bozulma ve yanlış yola sapma söz konusu olmakla birlikte esas Hacı bektaş Veli çizgisini devam ettirenler de yine o çizgi üzerinde yürüyorlar. Fakat ne yazık ki daha sonraki dönemde bu sapanlar daha hakim duruma geliyor. Diğerleri azınlıkta kalıyorlar ve en sonunda da günümüzdeki manzara ortaya Çıkıyor. Şimdi burada önemli bir konu var. O da soru olarak zaten sorulmuş. E, bu e, Bektaşilikle Yeniçerilerin e, etki e, ilgisi nedir? <gülüyor> Bunu arkadaşlar bir defa şunu söyleyelim. Yeniçeriler yani Osmanlı ordusu kendilerinin piri olarak Hacı Bektaş Veli'yi kabul ederler. Yani ordunun piri Hacı Bektaş Veli. Ee, niye bunu kabul ediyorlar? Onun sebebini açıklamadan önce şunu söyleyeyim. Bazı kimseler, e, araştırmacılar yanlışlıkla e, Hacı Bektaş ve Veli'yi Yeniçeri ordusunun kurucusu olarak e, takdim ediyorlar. E, bu doğru değil. Yeniçeri ocağının piridir ama kurucusu değil. Ne demek? piri olup kuruluşu olmamak, şunun gibi düşüneceksiniz. Her bir mesleğin e, bir piri, bunu ilk defa yapan e, önderi, öncüsü vardır. Mesela e, terzilerin piri olarak biz e, İdris Aleyhisselam'ı biliriz. Demircilerin piri olarak Davud Aleyhisselam'ı biliriz. Böyle bir, her bir mesleğin e, ilk defa başlatıcısı anlamında, veya onu en güzel şekilde icra eden kişi anlamında bir önderden bahsedilir. Aynen bunun gibi Hacı Bektaş-ı Veli ve Dervişleri de Osmanlı Devleti kurulunca zaten Hacı Bektaş'ın vefatı Osmanlı'dan çeyrek asır önce. Ama onun halifeleri ve takipçileri Osmanlı döneminde de Anadolu'da karşımıza çıkıyor. Faaliyetleri var. Ee, dolayısıyla o onlar Osmanlı ordusuyla birlikte daha henüz e, Yeniçerilik kurulmadan e, ilk zamanlarda ordu kurulmadan önce seferlere çıkan askerlerle birlikte e, Bektaşiler de e, Abdalan Rum, Rum Abdalları diye anılan veya Horasan Erenleri diye anılan ee, o dervişler de orduyla birlikte seferlere katıldıklarından bir takım fetihlerin gerçekleşmesine önemli katkılar sağladıkları için e, bir nevi Osmanlı'da e, cihada giden cihadı teşvik eden efendim orduya destek olan bir grup olması bakımından ordunun piri kabul edilmiştir. Yani e, bir müddet sonra Osmanlı'da yeni çeri ocağı kurulacaktır ve yeni ocağı kurulurken de onlar kendileri pir olarak hacı Bektaşi veliği e, tayin edecek kabul edeceklerdir İrtibat bu şekildedir ve bu önemli bir şekilde e, 3-4 asır böyle devam ediyor fakat sonra bektaşilik içerisindeki bozulma e, ne gibi bozulma İşte içkinin serbest kılması tabi açıktan içemiyorlar. Devlet buna müsaade etmediğini bildikleri için bir takım haramların gizlice işlenmesi söz konusu oluyor. Bektaşilin bozulmasıyla tabii Yeniçeriler içerisinde de onlara bağlı olan askerlerde bu manada bir bozulma söz konusu olabiliyor. Olmuştur. Tabii 16. asırdan sonra 2. Mahmut döneminde yani yine birkaç asır sonra... Yeniçerilik lave edilince ordu ortadan kalkmış. Yani Yeniçeri ocağı ortadan kalkmış ama Bektaşilik yine devam etmiştir. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar şeyle birlikte irtibatını böyle görmek lazım. Yeniçeri ocağıyla ile Bektaşiliğin irtibatını. Evet ilk kuruluşunda Bektaşilik sünni miydi? Evet onu söyledik arkadaşlar. Sünniydi. Bektaşiye tarikatı 16. aslının başlarına kadar sünni olarak devam etti. Ondan sonra da sünni ehli sünnet çizgisi üzerine devam eden e, kişiler oldu. Ama e, Balım Sultanla birlikte birlikte evet, bu çehre değişmiş oldu. Tabi bu hususta bazı kişiler e, günümüzdeki Bektaşilerin durumuna bakarak ee, başlangıç hakkında da yorumlar e, yapıyorlar. Yani diyorlar ki bugün Bektaşiler böyleyse o zaman demek ki Hacı Bektaşi Veli de böyleydi gibi bir e, anlayışla onu değerlendiriyorlar. Bu, bunun yanlış olduğunu, e, Hacı Bektaş'ın bugünkü Bektaşiler gibi olmadığını, onlar gibi düşünmediğini, inanmadığını biz e, onun eserleri e, ortaya çıktıkça anlamış olduk, biliyoruz. Bu eserler üzerine çok ciddi çalışmalar yapıldı, neşredildi eserler ve eserlerinden gördük ki Hacı Bektaşi Veli asla e, böyle bir kimse değil. E, Tabi Hacı Bektaş'ı e, ehl Sünnet dışı olarak takdim edenler Yeniçeri ordusunu ve Osmanlı'yı da onunla irtibatlı olması bakımından yine e, Sünnilik dışı bir e, anlayışa sahiptir diye orayla da irtibat kuruyorlar. Bu da doğru değil. Çünkü Hacı Bektaşi Veli ve takipçilerinin evet biz e, işte görüşleri ve eserleriyle ehl-i sünnet çizgisinde olduğunu biliyoruz. E, ve bunu da bu şekilde belirtiyoruz. Evet. E, az önce söyledik. Demek 16. yüzyıldan itibaren e, bu tarikat üzerinde e, etkiler e, görülmeye başlanmış. E, bu yabancı, Şii, Hurufi ve Hristiyani etkiler ve bu şekilde günümüze kadar e, gelmiş. Şimdi arkadaşlar bir başka tarikat Nakşibendiye tarikatı. Nakşibendiye tarikatı İslam dünyasının en yaygın ve etkili tarikatlarından bir tanesi. Bahattin Nakşibend tarafından kurulmuştur. Kurucusu evet budur yani 14. yüzyıl ama az önce de söyledim Evet, bugün Nakşibendiye diye anılmasına sebep olan Bahattin Nakşibendtir isminden dolayı. Ancak Nakşibendiye adını almadan önceki yıllarda Abdülhali Gücdüvani ile birlikte bu tarikatın prensipleri e, Gücdüvani tarafından kurul ortaya konduğu için çoğu prensibi esas kurucunun Abdülhali Gücdüvani olduğu söylenir. Ki onun da vefat tarihi Abdülkadir Geylani ile yani tarikatın kuruluş tarihi bu manada Abdülkadir Geylani kurduğu Kadiriye ile Ahmet Rifai Hazretleri'nin kurduğu Rifaiye ile Ebu Medyenin kurduğu Medyeniye ile Ebu Necibe es verdiğin kurduğu sühre verdiği tarikatlarıyla aynı döneme rastlar. Yani Abdülhalik Güçdüvani'yi kurucu olarak kabul edersek o zaman hemen hemen 12. asırda Nakşibendi'ye teşekkür etmiştir deriz ancak e, daha sonra Şah-ı Nakşibend ile birlikte Gücdivani'nin ortaya koyduğu prensiplere yeni prensipler ilave edilerek tarikatta yeni bir anlayış doğmuş ve adı Nakşibendiyye olarak günümüze kadar devam etmiştir. E, şeyle birlikte Gücdivani ile birlikte Gücdivani'den sonra 200 sene Şah-ı Nakşibend'e kadar tarikatın adı Hâcegan tarikatı. Yani ee, daha önce de söylemiştim Hacı Hoca demek ama Hacı Ganda Hocalar demek ama burada Şeyh kastediliyor. Yani Pirler, Şeyhler e, tarikatı anlamında kullanılıyor. Çünkü onlar işte Şeyh Ahmet, Şeyh Mehmet değil Hacı Ahmet, Hacı Mehmet, Hacı Abdülhalik gibi e, Hacı kavramı kullanıldığından e, onlara Hocalar tarikatı anlamında Hacı demiş. Şimdi e, bu tarikatın madem isimlerin farklı olduğunu işte Hacı Gendi'ye başlayıp Nakşibendiye'ye devam ettiğini söyledik. Daha önceki durumuna da şöyle bir göz atalım. Bir de Nakşibendiye tarikatı e, bir vesileyle yine önceden söylemiştim. E, Hz. Ebu Bekir'e dayanıyor. Yani silsile Hz. Ebu Bekir üzerinden Peygamber Efendimiz'e ulaşıyor. Dolayısıyla Hz. Ebubekir'den Bekir'den sonra bayezid Bistami'ye kadar yani üçüncü yüzyıla kadar bu tarikatın adı Bekriye diye karşımıza çıkıyor. Bayezid İstamîden sonra Hacı Yusuf Hemedaniye kadar, yani o Abdülhalik Güldüvanî'nin şeyhi olan Hacı Yusuf'a kadar. Tabii aynı zamanda Yeşeviyyet tarikatını konuşurken de söylemiştim, Ahmet Yeşevi'nin de şeyhidir Hoca Ahmet, Yeseviye, Hoca Yusuf Hemedani. O döneme kadar e, adı Tayfuriye diye karşımıza çıkıyor. Bu isim Bayezid-i Bistamii'nin Tayfur lakabından dolayı. E, neden Bayezid-i Bistamii'ye Tayfur denilmiş? Tayfur Saka Kuşu arkadaşlar, Saka Kuşu'na deniyor. E, bu Peygamber Efendimizin neslinden gelen Cafer-i Sadık Hazretlerinden, aldığı feyiz, mal ruhaniyetinden aldığı feizi sonraki nesillere taşıyan bir kimliğe sahip olduğu için ona Saka kuşu anlamında Tayfur demişler ve o lakabından dolayı Baezid-i Bistami'den sonra Bekriye adı Tayfuriyeye.